Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah Bir kardeşimiz soruyor Peygamberimizin bizlere vasiyetleri olmuş mudur? Nelerdir? Peygamberimizin bütün hayatı bizler için örnek teşkil etmektedir. Rabbimiz Peygamberimizi bize örnek alalım diye göndermiştir. Onun hayatı adeta Kur'an'ın tefsiridir. O sünnetiyle bize örnek olmaktadır. Ve onun sünnetini öğrenmek ve ona göre amel etmek her Müslümanın üzerine farzdır. Peygamberimiz Nisa suresi 80. ayette peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla peygambere isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Yani bu ayetten bu manayı çıkarmak gerekir. Peygamberin sünnetine uyarak onun yolundan gitmeye çalışmalıdır. Peygamberimizin her hareketi aslında bize bir vasiyettir. Her sünneti bir vasiyettir. Uyulması gereken bir vasiyettir. Bunun dışında özel tahsis ettiği bir vasiyeti nedir diye soracak olursanız, bu veda hutbesinde yapmış olduğu tavsiyelerdir. Yani bütünüyle ele aldığımızda, Peygamberimizin her davranışını, her sünnetini bir vasiyet kabul etmeli ve onlara sımsıkı tutunmalıyız. Bu hususta da elbette ki belirli kaynaklarımız vardır. Sahih hadis kaynaklarından faydalanıp bu bilgileri elde etmek gerekir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam bize gecesi ve gündüzü apaçık bir Yol bırakmıştır. O halde kurtuluşumuz için onun bıraktığı bu yolu iyice öğrenmeli ve ona güzelce tabi olmalıyız.